Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Bugün Günlerden Cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Bu hafta iki güzel haberimiz var. Birincisi Mula Çıtlık ormanlarından neredeyse her hafta bu kampanya ile ilgili gelişmeleri size aktarıyorduk. Sonunda kampanyanın tam anlamıyla başarıya ulaştığı haberi geldi. Mula çevre platformunun Change.org Taksim Çıtlık Ormanları adresinde yürüttüğü kampanyada kampanya sorumlusu Serdar Denktaş güzel haberi imzacılara şu şekilde duyurdu. 27 Nisan 2020 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü'ne 33.655 imza ile Cimer üzerinden ilettiğimiz dilekçemizde Çıtlık Taşkesi Endüstriyel Plantasyon Projesi'nin iptal edilmesini talep etmiştik. Bugün verilen yanıtta ilerleyen dönemde sosyal problem olabileceği düşüncesiyle Ağaç kesimine son verildiği bildirildi. Verilen cevapta şu ifadeleri yer verildi. Cimer şikayetinize konu ormanlık alan işletme müdürlüğümüzün Karabört'ten orman işletme Şefliği sınırları içerisinde kalan Ula ilçesi Çıtlık mahallesi Taşkesi mevkii de endüstriyel plantasyon başlığı altında planlanan bastı konu yer hakkında ilerleyen dönemlerde sosyal problem olabileceği düşünerek kesim işleri durduruldu deniyor. Evet mücadeleye kararlılığınız ve dayanışmanız için teşekkürler sayenizde kazandık demiş kampanyayı başlatanlar. İkinci iyi haberde Fethiye Ölüdeniz'den Ölüdeniz ve Kayaköy'deki doğal ve arkeolojik sit alanlarına 6 jeotermal sondaj kuyusu açılması için ruhsat verilmesi üzerine Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği'nin başlattığı kampanya kısa sürede başarıya ulaştı. Change.org Taksim Ölüdeniz'i koru adresindeki kampanya 23.915 kişi İmza attı. Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği güzel haberi şöyle duyurdu. Ölüdeniz ve Kayaköy'deki doğal ve arkeolojik sit alanlarına 6 jeotermal sondaj kuyusu açılması için iş insanı Abdülvahap Çeliğ'e izin ve ruhsat verilmişti. Yarattığımız kamuoyu baskısı sayesinde chat sürecince görüş bildirecek kurumlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Ölüdeniz'de Geotermal'e olumlu görüş vermedi. Destek veren herkese teşekkürler. Birlikte çok daha güçlüyüz diye açıkladı kampanyacı. Bu güzel iki başarı haberinden sonra Gazipaşa platformunun başlattığı kampanyaya gelelim. Antalya'nın 50 bin nüfuslu Gazipaşa ilçesinde Karetta Karetta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan sahillerin sit derecesinin düşürülmesi planlarına karşı çıkıyor Change.org Taksim. Gazi Paşa adresindeki kampanya. Şöyle denmiş, kumsalı bulunan kıyılarımız nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının üreme alanı. 2016 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı ve TÜBİTA'nın yaptığı ortak projede Gazipaşa-Akyar kayalarındaki mağarada Akdeniz fokunun varlığı test edildi. Akdeniz fokları üzerinde yapılaşma olmayan... İnsanların kolay ulaşamadığı veya insan faaliyetlerinden uzak kalmış tercihen üreme ve barıma işlemleri gören kıyı mağara ve kavuklarında sessiz ve tenha kayalık sahilleri yaşam alanı ve üreme alanı olarak seçiyor. Biyolojik çeşitliliği yüksek olan Gazi Paşa'daki kum zambaklarının ve diğer endemik bitkilerinde bulunması nedeniyle sahillerimiz birinci, ikinci ve üçüncü derece doğal koruma sit alanlarıdır demişler. Tüm bu nedenlerle bölgenin koruma statüsünün düşürülmesine karşı çıkan kampanyaya siz de destek vermek isterseniz. Change.org Taksim Gazipaşa. Figen Ant'ın başlattığı bir kampanya var. Osmaniye'deki Kırmıtlı Kuş Cenneti'nin yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilip bir statü kazanmasını ve sulak alan ilan edilmesini talep ediyor bu kampanyada. Change.org Taksim Kırmıtlı Kuş Cenneti adresindeki kampanyada şöyle denmiş. Unutulmuş bahsi bile edilmeyen bir cennet var. Çukurova'nın o bereketli topraklarında bilir misin? Osmaniye'de yer alan bu cennet ki nefis bir göl etrafında uçsuz bucaksız yeşille çevrelenmiş durumda. Bilinen 250 çeşit kuş da burayı mesken belledi. Kimseler bilmez ama bilenlerinin de kırmıtlı kuş cenneti burası. Şimdi de bakımsız. Haliyle giderek bozulan ekosistemiyle yitmeye yüz tutmuş. Bir düşle yola çıktık. Bu bölgenin öncelikle yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilip bir statü kazanmasını ve sulak alan olarak ilan edilmesini talep ediyoruz. Kırmıt diye gerekli özen gösterilsin. Göz dolduran doğasıyla ve çeşitli kuşlarıyla cennet olmaya devam etsin, korunsun. Öksüz kalan cennetimizde bir başka düşümüz de şudur ki kuş doğa fotoğrafçılarının çalışma alanlarından biri, severlerin merak ettikleri bir yer gezginlerin listesindeki yerlerden biri olsun. Ama her şeyden önce buradaki ekosistem doğa korunsun. Hasret kalıyoruz yeşile yahut bir kuş sesini. Senin de çabanla Kırmıtlı'yı kurtarabiliriz. Destek ol, imzala, paylaş demişler. Çağrı'ya kulak vermek isterseniz taksim kırmıtlı kuş cenneti adresinde bulabilirsiniz. Kaz Dağları'nı savunmak için nöbet tutan 5 yaşam savunucusuna 57.240 lira para cezası verilmesi üzerine İda Kaz Dağları adıyla bir kampanya başlatıldı. Change.org Taksim Kaz Dağı Savunucuları adresindeki kampanya ceza savunanlara değil talan edenlere verilmeli diyor Change.org Taksim Kaz Dağı Savunucuları adresinde. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler diledikleriyle iyi bir hafta sunu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi